Bismillah Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammed ibn Abdullah. ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ve ihteda bi huda Allahumma salli ve sellim ve barik, alâ abdike ve nebiyyike Muhammedin ve alâ Alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbimiz Allah subhanehu ve teâlâya hamdolsun. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun. Bunlardan sonra... Usulül İman dersimizin son meclisini akdedeceğiz. Yüce Rabbimiz Allah tebaraka ve te Teala'nın tevfikiyle inayetiyle. Usulül İman, imanın üzerine bina edildiği asıllar demek. Bunlara imanın rükünleri de diyoruz, imanın şartları da diyoruz, Amentü esasları da diyoruz. Bu esaslar kitap sünnet ve icma ile altı esastır. Bunlardan birincisi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahiret gününe iman, ve hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. <gülüyor> Bu iman usullerinin ilk beşini, Önceki 5 meclisimizde izah etmeye çalıştık. Şimdi inşallah onların sonuncusu olan hayır ve şerri ile kadere iman meselesini izah etmeye çalışacağız. Allah bana tevfik size anlayış versin. Amin. Kadere iman etmenin imanın asıllarından birisi olduğunun delili ve imanın diğer asıllarına delil olarak okuduğumuz ayetlerin ve hadislerin aynalarıdır. <gülüyor> Dikkat edin. Yüce Allah tebaraka ve Teala diyor ki Leysel birra entüvellü <gülüyor> vucuhakum kibelel meşriki vel magrib Gerçek iyilik sizin yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmenizde değildir. Velakinnel <gülüyor> birra ancak gerçek iyilik, ''Men âmene billâhi ve'l yevmil âkhiri ve'l melâiketi ve'l kitâbi ve'l nebiyyîn'' Gerçek iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden kişinin ortaya koyduğu ameldir, ortaya koyduğu iyiliktir. <gülüyor> Bu okuduğumuz ayet iman asıllarının temel delili idi. Ahiret gününe de, Allah'a da, kadere de, meleklere de, kitaplara da hayır ve şerri ile kaderin Allah'tan olduğuna itikad etmenin delili de bu ayet-i kerimedir. Dikkat ettiniz mi? Ayet-i kerimede kadere iman etme diye bir lafız geçmedi. Böyle olduğu halde bu ayet yine kadere imanın delilidir. Bazı kimseler bidat ve dalalet ehlinden kalplerinde zeyh olan, hastalık olan, yoldan sapmış bazı kimseler bu ayet ve bunun benzeri olan ayetlerde وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَدْ ضَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا Kim Allah'a? Ahiret gününe. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe kafirlik ederse haktan uzak bir sapıklıkla sapmış olur. Bakın o ayette de bu ayette de hayır ve şerri ile kadere iman geçmiyor. Dolayısıyla kadere iman etmek denilen bu esas iman esaslarının arasına sonradan sokuşturulmuştur. Diyor bazı sapkın kimseler. Halbuki biz diyoruz ki Hayır, bu ayetler içerisinde de kadere imanın delili açık bir şekilde vardır. Siz bunu görmüyorsunuz. Çünkü kadere iman kardeşlerim, hadisatında zatında Allah Tebareke ve Teala'nın fiillerine iman etmektir. Kader, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bu halkı içerisinde, bu mahlukatı içerisinde yaptığı, ettiği, yarattığı, takdir ettiği, icra ettiği, bütün amellerinin, bütün işlerinin ismidir. Biz Rab tebaraka ve teala'yı onu kendi fiillerinde birleme manasında rububiyet tevhidinde neyi öğrendik? İşte aslında rububiyet tevhidi içerisinde, Allah'a iman içerisinde öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi nedir? Allah tebareke ve teala bu alemin tek Rabbidir. Bu alemde tasarruf eden tek zattır. Dilediğini yapar. Dilediğini yaratır, dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Bu alem onun mahlukudur ve burada sadece onun sözü geçer. Bunu söylemiş olunca sen aslında hayır ve ile kaderi isbat etmiş, kadere iman etmiş oluyorsun. Dolayısıyla hem bu ayetler, hem kitapta geçen Allah'ın yaratmasıyla, O'nun yapmasıyla, Allah'ın irade etmesi, dilemesiyle, Allah'ın bilmesiyle, Allah'ın yazmasıyla alakalı ne kadar ayet varsa bunların hepsi özel olarak kadere iman etmenin de bir delilidir. Yani kardeşlerim kadere iman etme, iman esasları içerisinde isterseniz 6 esas olarak zikredin, isterseniz iman esaslarını beş esas olarak zikredin, bu takdirde Allah'a imanın büyük bir parçasıdır. Kader'e imanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden delili, yine diğer iman esaslarına delil olarak zikrettiğimiz, Sahih-i Müslim'deki Cibril hadisidir. Ve hatta kardeşlerim, bu Cibril hadisi var ya, hani Cibril aleyhisselamın insan suretinde gelip, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bazı sorular sorduğu, İslam'ı sorduğu, imanı sorduğu, ihsanı sorduğu, kıyameti sorduğu, onun alametlerini sorduğu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de bunlara cevapları verdiği ve işin sonunda bu soruların cevabını bizim dinimiz olarak adlandırdı. O uzun hadis var ya, o hadisi Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab, babası Ömer İbnül Hattab'dan rivayet ediyor. Bu hadisin tek ravisi Ömer İbni Abdullah bin Ömer bu uzun hadisi niye rivayet ediyor biliyor musunuz babasından? Aa, i̇man esasları sorulduğu zaman Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, resullere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman etmenin zikri orada geçtiği için. Bütün bu hadisi bundan dolayı rivayet ediyor. Bu hadis. Önemli bir mesele olduğu için üstünde duracağım. Bu hadis İmam Muslim'in sahihindeki Kitabul İman'ın birinci hadisidir. Sahih Muslim'in de birinci hadisidir. <gülüyor> Hamukallah. Hadisi İmam Muslim Rahimahullah isnadıyla Yahya İbni Ya'mer diye birisinden rivayet ediyor. Tabiinden birisi. Kısa şöyle. Yahya İbni Ya'mer diyor ki Basra'da Kader hakkında ilk konuşmaya başlayan, kaderi inkar etmeye başlayan kişi Ma'bedel Cüheni'ydi. Ma'bedel Cüheni diye bir kimse henüz Tabi'in asrı sahabelerden bazı kimseler yaşıyorlar. Basra'da kader hakkında ilk konuşan Ma'bedel Cüheni'ydi. Ben de arkadaşım Hümeyt İbn-i Abdirrahman El-Himyeri ile birlikte... Ya hacca ya umreye diye yola çıktık. Kendi kendimize de dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Arkadaşlarından birisiyle karşılaşsak da orada Onlara bu kader hakkında konuşan kişilerin bu söyledikleri şeyi sorsak. Sonra diyor bize mescitten çıkarken Abdullah ibni Ömer ibni Hattab radıyallahu anhu denk geldi. Onun yanına sokulduk. Ona dedim ki diyor, ey Abu Abdurrahman, biz Basra'dan geliyoruz. Bizim taraflarda bazı adamlar ortaya çıktılar. Sonra onların vasıflarını saydı. Dedi ki Kur'an okuyan, ilim araştıran, şöyle şöyle vasıfları olan, böyle böyle ibadet ehli bir takım insanlar çıktılar. Ve diyorlar ki kader diye bir şey yoktur. Her şey biz o işi yaptığımız anda ortaya çıkıyor. Bundan öncesi yok. Diyor ki, Abdullah İbni Ömer İbni Khattab radıyallahu anhum'a'nın yanına yaklaştık. Ona dedik ki bizim tarafımızda bazı adamlar ortaya çıktı. Kur'an okuyorlar, ilim araştırıyorlar, şöyle şöyle vasıfları var. Ancak kader diye bir şey yoktur. İşler biz onları yaptığımız anda ortaya çıkıyor. Bundan önce ne bir ilim, ne bir kitabet, herhangi bir şey yoktur. Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhuma dedi ki ona cevaben, Onlarla karşılaştığın zaman onlara de ki, Abdullah İbni Ömer sizden beridir, siz de onlardan berisiniz. Allah'ın adına yemin ederim ki, Onların onlardan birisinin Uhud dağı, dağı kadar altını olsa sonra bunu Allah yolunda infak etseler kadere iman etmedikçe bu onlardan kabul olmaz. Sonra dedi ki İbn Ömer, bana babam Ömer İbnü'l Hattab anlattı. Babam dedi ki bizler bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Derken saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz aramızdan kimsenin tanımadığı, üstünde de yolculuk alametleri olmayan bir adam geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Elini onun dizlerine koydu. Dizini onun dizlerine dayadı. Sonra dedi ki ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver ve hadisin devamı. Yani İbn Umar radıyallahu anh'a bütün bu hadisi niye rivayet etti biliyor musunuz? İman esaslarında kadere iman etme lafzı ile istişat etmek için. Yani bütün bu hadisteki ona göre delil olan kısım neresi? Kadere iman etmek. İman nedir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki en tu'mine bil kader en tu'mine billahi Allah'a iman etmendir ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve liyevmil ahir. Sonra bir daha tekrar ederek. Ve tu'mine bil kaderi ve kadere iman etmendir dedi. Hayrı ve şerri ile. sünnet ve cemaatte kardeşlerim kadere imanın imanın rukünlerinden bir rukün olduğunda icma ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı buna icma etti. Ondan sonuna gelen salih, selef imamlarımız bunlara icma ettiler. Yine sahih-i müslimde İmam Muslimi rahimahullah'ın tavustan yaptığı bir rivayette Tavuz tabiinden birisidir. Diyor ki Edraktu nasen min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından kimselerle karşılaştım. Yakuluna kulle şeyin bi kader. Onlar her şey kader iledir diyorlardı. Abdullah ibn-i Umar radıyallahu anhine nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet diyor. Efendimiz diyor ki kullu şeyin bi kader. Her şey bir kader iledir. Bir takdir iledir. Hatta bir kimsenin acziyeti de kader iledir. Bir kimsenin marifetli, becerikli, uyanık, açık göz olması da kader iledir. Yüce Allah Tebareke ve Teala da kitabında hususi olarak kader lafzıyla da bunu beyan ediyor. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık. Yüce Allah tebaraka ve Teala diyor ki, Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Kader kardeşlerim, özetle Yüce Allah Tebarek ve Teala'nın kendi mülkünde, kendi halkında olacak olan işleri, daha önceden bilmesi, bunları yazması, bunların olmasını dilemesi, ve vakti gelince bunları yaratmasıdır. Bunlara iman etmek kadere iman etmektir. Çünkü kader Rabb tebareke ve teala'nın fiilleri. Kaderin bizim fiillerimize bakan bir tarafı da var ama o kadere imanla alakalı değil. Kaderi doğru anlamak için onu ayrıyetten zikredeceğiz. Kadere imanda iman etmemiz gereken şeyler... Kendisine iman edilince kadere imanın tas tamam olacağı şeyler de şu dört şeydir. Bir kimse şu dört meseleye iman ettiği takdirde kadere iman etmiş olur. Bu dört meseleden birincisi Rabb Tebareke ve Teala'nın ezeli ilmidir. Allah her şeyi bilir. Allah Tebareke ve Teala ezelden büyük, küçük olacak olan olmayacak olan olması mümkün olan olması imkansız olan olması imkansız olan şey eğer olacak idiyse o nasıl olur? İlme ve bilgiye dair her şeyi Allah tebaraka ve teala ezeli ilmiyle biliyor. Kaderin birinci mertebesi bu. Allah tebareke ve teala bütün mevcudatı bilir. Yani varlıktaki her şeyi. Bütün madumatı da bilir. Allah tebâreke ve teala olmayan şeyleri. Mümkünatı da bilir, müstehilatı da bilir. Yani olması mümkün olan şeyleri de, olması imkansız olan şeyleri de. Olacak olanları da, olmayacak olanları da. Olmayacak olanlar eğer olsaydı nasıl olurdu? Yüce Rab tebâreke ve teala bunu da bilir. Yani Allah'ın ilmi her bir şeyi ihata edici, kuşatıcı onun ilminin dışında herhangi bir şeyin cüzünün kalması mümkün olmayan mükemmel bir bilgidir. Öncesinde cahillik olmayan. Sonradan kazanımlarla elde edilen bir bilgi değildir Rabb-i ve teala'nın bilgisi. Kendisi ile birlikte ezelden beri var olan bir bilgidir. Allah'ın Zati sıfatıdır ilim. Zati sıfat ne demek? Allah'ın ezelden beri sahip olduğu bir özelliktir. Sonradan edinilmeyle, öğrenilmeyle, talimle elde edilen bir şey değil yani. Kaderin bu mertebesi kardeşlerim inkar edeninin kafir olacağı konusunda ehli sünnet ve cemaatin icma ettiği mertebedir. Allah'ın ezeli bilgisini ispat etmeyen kimse mümin değildir, kafirdir, taptığı Rabbine cahillik isna eden bir cahildir. Allah tebareke ve teala biz amellerimizi onları yapıncaya kadar bilmez diyen, bizim kimle evleneceğimizi bilmez diyen, yarın ne yapacağımızı bilmez diyen, bu yaptığımız ameller biz yaptıktan sonra ancak Allah öğrenir diyen bir kimse kâfirdir bu kimsenin küfründe tereddüt gösteren dahi kâfirdir bu kimse Allah Tebâreke ve Teala'ya nasıl bir noksanlık izafe ettiğinin belki farkında değil cahil olan benim ne yapacağımı ben yapıncaya kadar bilmeyen bir Rab benim ibadetime layık bir Rab değildir benim yapacağım ameli ben yapıncaya kadar bilmeyen, ancak ben yaptıktan sonra öğrenebilen bir Rab, ibadete layık bir Rab olamaz. İbadet edilmeye, tapınılmaya layık bir Rab, her yönden kamil olan demektir. Senin cehalet nispet ettiğin bir Rab asla hak-mabud olamaz. İmam Şafii rahimahullah diyor ki, bu mertebe ile alakalı, Kaderi inkar edenleri Allah'ın ilmiyle imtihan edin. Kaderi inkar ediyorlar. Kader yoktur diyorlar. Onları Allah'ın ilmiyle imtihan edin. Eğer Allah'ın yapacağımız olayları önceden bildiğini kabul ederse onunla yap yapacağımız münakaşa da mağlup olmuş olur. Çünkü o ister istemez kaderi bir şekilde kabul ediyor, ispat ediyor demektir. Eğer Allah madem biliyorsa onun yazmasının, meşiyetinin, yaratmasının meseleyi değiştiren bir tarafı yok. Diyor ki onları Allah'ın ilmiyle imtihan edip, Eğer ilmi ikrar eder, kabul ederlerse bu münakaşada mağlup olmuş olurlar. Eğer ilmi reddederlerse kafir olmuş olurlar. İki seçenek arasındadırlar. Ya Allah'ın ilmini kabul edecek, Allah'ın ilmini kabul ettikten sonra diğerlerini kabul ettirmek kolay veyahut da onun ilmini reddedecek bu durumda artık onunla konuşulacak bir şey kalmamıştır. Allah Subhanahu ve teala'ya kafirlik etmiştir. Yüce Allah tebareke ve teala diyor ki kitabında elem te'lem bilmez misin? ennallaha ya'lemu ma fis semavati vel ard Allah tebareke ve teala'nın göklerde ve yerde her ne var ise bunları biliyor olduğunu bilmez misin? Gökte ve yerde her ne var ise, Allah'ın dışında bütün alemde her ne var ise, Allah tebaraka ve teala bunları bilir. Neden? Nereden bilir? Bunları o yarattı yahu. Allah tebareke ve teala'nın var etmesiyle bunlar zaten var. Rabb tebaraka ve teala gökte, yerde Kendisi dışında, sair alemde, mahlukatta ne varsa bunların hepsini bilir. İnne zâlike fi kitab Bütün bunlar bir kitapta yazılıdır. Yüce Allah tebâreke ve Teala diyor ki Allahüllezî haleqa seb'a semâvâtin. O Allah ki yedi kat gök yarattı. Ve minel ardi mithlehunne ve yeryüzünden de o yedi kat semanın misli benzerini yarattı. Yani yedi kat yer yarattı. Yetenazzalu'l-emru ne? onun emirleri bu ikisi arasında gider dururlar iner dururlar. Bütün bunlar neden biliyor musunuz? Allah'ın gökleri yaratmasını, yerleri yaratmasını, emirlerinin gidip gelmesini bunların sebebi nedir biliyor musunuz? Diyor ki Allah, "Lita'lemu en Allah ala kulli şeyin kadir." Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilesiniz diye. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Ve Allah'ın ilim olarak her şeyi kuşatıp ihata ettiğini bilesiniz. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır, her şeyi ihata eder. Rab tebareke ve teala'nın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahihayn'da gelen bir hadiste müşriklerin, çocuklarının akıbetleri soruldu. Müşriklerin, çocuklarının kıyametteki durumları, akıbetleri soruldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'u a'lemu bima kânu amili Allah onların eğer yaşasalardı ne amel edeceklerini en iyi bilir. En iyi bilendir. Benim baştan söyledik ya olanları da, olmayanları da, olmayacak olanları da, eğer olsalardı nasıl olacaklarını da Rabb tebaraka ve teala bilir. Cevabı gördünüz mü? Müşriklerin çocuklarının akıbeti nedir ya Resulullah? Diyor ki efendimiz, eğer onlar yaşasalardı onların ne amel yapacaklarını Allah en iyi bilendir. Olmamış bir şey bu daha. Olmasa da imkansız bir şey. Artık onlar öldüler, bir daha döndürülmeyecekler. Ama onlar yaşasalardı Allah onların ne yapacağını en iyi bilendir. Kadere iman etmenin birinci mertebesi Allah Tebareke ve Teala'nın İl ezeli ilmine, her şeyi ihata eden bilgisine iman etmektir. İkinci mertebe Yüce Rabb Tebareke ve Teala'nın ezelde bildiği bu şeyleri gökleri ve yerleri yaratmadan elli bin yıl önce yazdığına iman etmek. Allah tebaraka ve teala bunları yazdı. Kalemi ilk yarattığında ona yaz dedi. Kalem de ne yazayım ya Rabb'i dedi. Allah tebaraka ve teala kıyamete kadar olacak her bir şeyi yaz dedi. Kalem de her bir şeyi yazdı. Küçük, büyük, kıyamete kadar olacak olan her şey Allah'ın bütün fiilleri, onun bütün yarattığı şeyler o yarattıklarından sadır edecek her bir hareket ve sekenat yazılıp kaydedildi. Bu da kadere imanın ikinci mertebesidir. Allah Tebareke ve Teala diyor ki ta'lem, te'lem ennallaha ya'lemu ma fis semavati vel ard. Bilmez misin? Allah Tebareke ve Teala gökte ve yerde her ne varsa bunları bilir. İnne zâlike fi kitab, bunların hepsi bir kitapta toplanmış, yazılmış, derlenmiştir. Bir araya getirilmiştir. İnne zalike alallahi yesir Ve bu şüphesiz Allah'a çok kolay bir şeydir. Allah ezelde olacak olan her şeyi bildi. Sonra onları bir kitapta yazdı. Sahih-i Müslim'de Abdullah ibn Amr ibn i As radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnne Allah'a ketebe mekadire al halaiq Allah bütün mahlukatın kaderlerini, takdirlerini yazdı kabla en yakhluqa semavati vel arda bihamsine elfesene mahlukatı yaratmadan gökleri ve yeri yaratmadan elli bin yıl önce." Yine sahih gelen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Meminkum min ahadin sizden hiç kimse yok ki illa vakad kutibe maq'aduhu minen nar ve maq'aduhu minel cennet. Sizden hiç kimse yok ki cennette gideceği yer veya cehennemde gideceği yer yazılmış olmaz. Her birinizin cennetlik olanlarınızın cennette cennetteki yeri cehennemliklerinizin de cehennemdeki yerleri yazılmıştır kalu <gülüyor> dediler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem efelâ nettekilu alâ kitâbina ve nedâul amel madem öyle madem bizim cennetlik olanlarımız da yazılmış cehennemlik olanlarımız da yazılmıştır Öyleyse biz bu yazgıya itimat edip amel etmeyi bırakmayalım. Madem yazılmış biz neden boşu boşuna amel ediyoruz dediler. Yerinde bir soru değil mi? Madem böyleyse yerinde bir soru. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İ'melu. Siz amel yapmaya devam edin. Çünkü hiçbirimiz varacağımız yerin cennet olarak mı cehennem olarak mı yazılmış olduğunu bilmiyoruz. İyamalu siz amel edin, fakullun müyesser lima huylık alahu her biriniz herkes neresi için yaratılmışsa oranın amelleri kendisine kolaylaştırılır. Emmamem kendimin ehlis seyade kim saadet ehlinden ise bahtiyarlardan yazılmış ise fayyesseru li ameli ehlis Saade bu kimseye saadet ehlinin bahtiyarların amelleri kolaylaştırılır. Kim de şekavet ehlinden ise ona da şekavet ehlinin amelleri kolaylaştırılır. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şu buyruklarını okudu. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَتَّقَى Kim de verir, infak eder ve Allah'tan korunup sakınırsa وَصَدَّكَ بِالْحُسْنَى وَهُسْنَى'yi tasdik ederse فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى biz kolay olanı ona kolay ona kolaylaştırırız. Hasılı bizim akıbetlerimiz dahi Rabb-i ve teala tarafından yazıldı. Zaten ondan önce biliniyordu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun hadisini hepiniz biliyorsunuz. Sizden birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 gün nutfa olarak sonra Alaka olarak, sonra mudga olarak toplanır. İşin sonunda bir melek ona gönderilir. Bu melek dört şeyi yazmayla emrolun. Bir ketbi rizkihi, onun rızkını yazar. Ve, ve ecelihi ve ecelini ve amelihi ve amelini ve onun şakimi mi, mi olacağını, bedbaht mı yoksa mesut mu olacağını. Hasılı kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala'nın yazgısı kadere imanın ikinci mertebesidir. Kadere imanın üçüncü mertebesi kendisine inanmayla kadere imanın tamam olacağı şeylerin üçüncüsü Rab Tebareke ve Teala'nın meşiyetidir. Yani dilemesi. Rab O'dur. Halk O'nun halkı mülk O'nun mülkü. Onun mülkünde, onun dilediği şeyden başkasının olmasının imkanı yoktur. Meşiyete inanmak bu demek. Onun mülkünde, o her ne diliyorsa o olur, onun dilemediği şeyin olmasının imkanı yoktur. Sen istediğin kadar yapmayı dile. Allah dilemedikçe sen, dileyemezsin bile. Bırak icra etmeyi. وَمَا تَشَاءُونَ İlla en yaşa Allah'u Rabbul alemi. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz bile. O dilerse olur. O dilemezse olmaz. Onun dilediği olur. Onun dilemediği olmaz. Allah tebareke ve teala dilediğini yapar. Ve Rabbuka yahluku ma yaşa ve yehtar. Rabbin dilediğini seçer dilediğini yaratır. Allah Tebaraka ve Teala faalul lima يريد istediğini yapandır. Ve yefalullahu ma yasha. Allah Tebaraka ve Teala ne ister, ne meşiyet ederse onu yapar. Bizler de bize verilen bir meşiyet, bir dileme, bir seçme hakkı olmasına rağmen bu dilememiz seçme hakkımız da Allah Teala'nın dilemesine bağlıdır. Bununla ilgili kardeşlerim ehli sünnet ve cemaatin klişe olarak kalıp haline getirdikleri bir kaide var, bir söz var. Allah'ın meşiyeti ile alakalı söylenecek khulasa söz budur. Maşaallahu kana Allah'ın dilediği olur ve ma lem yeşâ Lem yokun, Onun dilemediği şey olmaz. Allah ve teala ezelden bütün her şeyi bilir. Bu birinci mertebe. Sonra onları mahlukatı yaratmadan önce yazdı. Sonra onun dilemesi olmadan hiçbir şey olmaz. Onun dilediği olur. Onun dilemediği olmaz. Dördüncü mertebe kardeşlerim. Rab Tebareke ve Teala'nın yaratmasıdır. Neyi yaratması? Yaratılmış olan her şey. Hiçbir şey onun mülkünde, onun halkında, ondan başkasının yaratması olamaz. Bu mevcudat içerisinde her ne varsa bunun yaratıcısı bir ve tek olan Allah Tebareke ve Teala'dır. Gördünüz mü? Her bir maddede rububiyet konuşuyoruz. Bizleri yaratan Allah tebareke ve tealadır. Bizim yaptığımız amellerimizi de yaratan Allah tebareke ve tealadır. Mevcudatta varlık içerisinde bulunan her bir şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bu mevcudat içerisinde ondan başka yaratıcı yoktur. Allah'u haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu her şeyin içerisinde kim giriyor biliyor musunuz? Rab tebareke ve teala dışındaki her şey. Biz Allah'ın mahluklarıyız. Bizim yaptıklarımız, bizim yaptıklarımız, ettiklerimiz de Allah'ın mahluklarıdır. Onun mülkünde, onun yarattığından başka bir şey olmaz. Allah tebareke ve teala diyor ki Allah tebareke ve ma diyor Allah sizi de yarattı, sizin amel ettiğiniz şeyleri de yarattı. Sizin amellerinizi de Allah Tebareke ve Teala yarattı. Bu da ispat ettiğimiz dördüncü mertebe. Allah bildi, Allah yazdı, Allah diledi ve Allah yarattı. Bizim bugün bu vakitte şu iman mescidinde toplanacağımızı Burada Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın kaderine iman etme meselesini müzakere edeceğimizi. Rabbimiz Tebareke ve Teala ezelden biliyordu. Sonradan öğrenilmiş bir, bir bir bilgiyle değil. Ezelden bunu biliyordu. Sonra Allah bu meclise toplanacağımızı, kimlerin toplanacağını, nerelerde oturacağımızı, nasıl konuşacağımızı Üzerimizde hangi elbiselerin olacağını, hava durumunu, çıkan sesleri, oradan öten telefonu. Bunları bütün ayrıntısıyla Rab tebaraka ve Teala gökleri yeri yaratmadan 50.000 bin yıl önce yazdı. Bunların hepsi bir kitapta satır satır bulunmaktadır. Sonra Allah'ın bildiği ve yazdığı şeyin vakti gelince Allah buraya toplanmamızı diledi. Biz de Allah'ın dilemesine tabi olarak dileyip isteyip buraya toplandık. Bizim burada toplanmamız, şu anda icra ettiğimiz bu mecliste bu meclisin içinde bulunanlar da hepsi Rab Subhanehu ve Teala'nın yarattıklarıdır. O'nun mahlukatıdır. İşte bunlara iman edince kişi kadere iman etmiş olur. Bütün bu sayılanlar Kadere imanın Allah tebaraka ve Teala'nın fiilleriyle alakalı olan kısmı. Allah'a imanla, rububiyetle alakalı olan kısmı. Bir de kadere imanı doğru anlamak için şunları da belirtmemiz lazım. Bütün bu sayılanlar. Allah'ın bilmesi, yazması, dilemesi ve yaratması. Bizim fiillerimizde seçme hakkımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim Allah Tebareke ve Teala tarafından yaptığımız fiilleri yapmaya zorlandığımız, mecbur olduğumuz anlamına gelmiyor. Bütün bunların yanında biz de kendi yaptığımız fiilleri kendimiz seçerek yapıyoruz. Bundan dolayı bu fiillerden mesulüz. Kendimiz seçmeseydik, bunlardan mesul tutulmamız Allah subhanehu ve Taala'ya noksanlık izafetimi olurdu. Kendimiz seçiyoruz. Kendimiz istiyoruz. Kendimiz yapıyoruz ve yaptığımız fiillerin bizatihi failleri kendimiziz. Böyle olduğu için yaptığımız fiillerden mesulüz, sorumluyuz bunlardan dolayı hesaba çekileceğiz. Bunu da mutlaka bu dört rüknün üzerine ilave edip söylememiz lazım. Dört rükn, Rabb tebareke ve teala'nın fiilleriyle alakalı. Ama sen sakın onlardan bizim yaptığımız fiillere mecbur olduğumuz sonucunu çıkartma. Biz kendi fiillerimizi seçerek yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. O fiillerin bizatihi yapıcıları kendimiziz. Ama işin sonunda biz de Allah'ın kuluyuz. Bizi de Allah yarattı. Fiillerimizi de Allah yaratıyor. Bizim dilememiz de onun dilemesine bağlıdır. Bu mesele kardeşlerim kader meselesi. İslam ümmeti içerisinde... İki farklı fırkanın ortaya çıktığı iki uç fırkanın ortaya çıktığı Büyük hassas ince bir mesele Bu dört mertebeye Böylece iman etmeyen birisi Mutlaka kader konusunda bir yerden sapar İslam'a intisap eden kimseler arasında Bir fırka ortaya çıktı Bunlara kaderiye deniliyor Kaderiye Kaderciler yani Bunlar kaderi inkar edenlerdir Onlara kaderci denilmiş kadere bağlandıkları, kaderi bahane ettikleri için değil, kaderi inkar ettikleri için. İşte mâbedel cüheni ile başlayan ondan sonra devam eden cehmiler arasında mutezile arasında cehmiler ve mutezile arasında bulunan bu itikad kaderi inkar etme üzerine kurulmuştur. Onlar diyorlar ki biz madem yaptığımız fiillerden sorumluyuz, madem bunlardan dolayı cennet cehennem kazanacağız muhasebe edileceğiz Öyleyse bu fiillerimizde bağımsız olmamız lazım. Buraya kadar bir yanlışlık yok. Ancak dediler ki böyle olması bu fiillerin Allah'ın yazmamış olmasını gerektirir. Allah yazmışsa biz bağımsız değiliz. Bak biz bir yere bağımlıyız demek ki diyoruz. Allah diliyorsa bizim yani biz bir şey dilediğimiz halde Allah dilemedikçe yapamıyorsak gene biz bağımsız değilizdir demektir. Dolayısıyla biz kendimiz diliyoruz. Önce yazılmış bir şey yoktur. Ve vakti zamanı geldiğinde bu fiilleri Allah değil biz kendimiz yaratıyoruz dediler. Allah'ın mülkünde onun halkında Allah'tan başka bir yaratıcı ispat ettiler. Bundan dolayı onlara bu ümmetin mecusileri denildi. Çünkü mecusiler hayrı yaratan ve şerri yaratan iki Rab ispat ediyorlar. Bunlar da sanki bu kadercilerde bizim amellerimizi yaratan ve onun dışındakileri yaratan diye yeryüzünde iki yaratıcı ispat ediyorlar. Bunların karşısında başka bir fırka daha ortaya çıktı. Bunlar da kaderi ispat etme hususunda gluva gittiler. Allah'ın ilmini yazmasını dilemesini yaratmasını ispat ederken aşırılığa gidip kulun iradesini seçmesini, fiili yapmasını tümden reddettiler. Dediler ki biz her ne yapıyorsak Allah'ın bize yazmasıyla onun kaderiyle yapıyoruz. Zaten seçme hakkımız yoktur. Tercihimiz yoktur. Rüzgarın önünde savrulan yaprak tanesi gibiyiz. Herhangi bir irademiz yok. Bunlar kaderi ispat ettiler. Kulun iradesini kulun seçme hakkını ve fiilini reddettiler. Öbürleri kulun iradesini ispat etmek için kaderi reddettiler. Allah Tebareke ve Teala ehl sünnet ve cemaati bu meselede de, de orta yolda olmaya muvaffak etti biz Rabbimizin ilmini ispat ediyoruz yazgısını ispat ediyoruz meşiyetini ispat ediyoruz yaratmasını ispat ediyoruz kulun iradesini de ispat ediyoruz kulun yaptığı fiilleri bir fiil kendisinin yaptığını ve bundan dolayı mesul olduğunu ispat ediyoruz bütün bunlar ispat edildikten sonra zaman zaman şeytan aklımıza bazı sorular getirebilir bazı kimseler için içinden çıkamayacağımız soruları sorabilirler. Bu meselenin dört dörtlük bizim modern beyinlerimizi ikna edecek bir çözümü yok. Bu mesele Allah'ın sırları arasında bir meseledir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, kader anıldığı zaman ağzınızı tutun. Bu meselelere iman edin. Rabbinizin bu fiillerine iman edin. Ama ondan sonra böyle olduğu zaman peki madem bu nasıl olacak? Bu, bu işin sonu yok. Sizi ikna edecek bir cevap çıkmaz. Meşrebinize göre, meylettiğiniz tarafa göre bu soruların peşine takılan bir kimse yolun sonunda ya cebri ya kaderi olur. Biz ehli i sünnet vel cemaat bu konuda gelen bütün naslara iman ediyoruz. Şu anki beyinlerimizi ikna edecek mantıklı bir çözüm ortaya koyamasak da Naslarda geldiği şekliyle bunların hepsine iman ediyoruz. Dersin en başında bir şey söylemiştim. Birinci derste biz Allah'ın kullarıyız. Allah bize bazı emirler verdi. Ve bize bazı haberler verdi. Allah bize namaz kılmamızı emrediyor. Günahlardan kaçınmamızı emrediyor. Cennet için çalışmamızı, cehennemden kurtulmak için çalışmamızı emrediyor. Bu Rabbimizin Emirleridir. Üzerimize düşen ney? İmtisal etmek, emirleri yerine getirmeye çalışmak. Allah Tebareke ve Teala bizim amellerimizi bildiğini, yazdığını, onun dilemesiyle olacağını, bunları yaratanın da olduğunu haber veriyor. Haberler hususunda yapmamız gereken şey ne? Tasdik etmek. Bu ikisi arasını bizim küçük beyinlerimizin ikna olacağı mantıki bir şeyle izah edemesek de bizden birinin Cennetteki ve cehennemdeki yeri yazılmış olduğu haber verilmiş olsa da Bizim her birimiz cenneti kazanmak ve cehennemden kurtulmak için çalışmayla memuruz İşte emir kulsunuz buyurun imtisal edin İşte Rabbinizin haberi bunu da tasdik etme ile yükümlüsünüz Usulü'l-i iman ile alakalı kardeşlerim imanın altı esası rükünü ile alakalı Anlatacağım şeyler bunlardan ibaretti her bir asıl için yaklaşık bir saatlik bir vakit ayrılmış. Siz de takdir edersiniz bu vakitte böyle derin, uzun, ayrıntılı meseleleri toparlamak kolay bir mesele değildir. Gayet güç bir meseledir. Ben elimden geldiği kadar bu konuda Allah'ın kitabından, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinden size pek çok nas okumaya gayret ettim. Kulaklarınız bu naslarla dolsun, kalpleriniz bu naslarla dolsun diye. Dersin başında dedik ki işin sonunda burada okunan ayetlerden, söylenilen sözlerden aklınıza belki pek çok şey kalmayacak. Ama her birinizin elinde bu mesele ile alakalı şu usul kalsın. Ehli sünnet ve cemaat indinde imanın asılları, rükünleri, amentu esasları altı esastır, altı asıldır. Bunlar Allah'a iman etmek, Allah'ın meleklerine iman etmek, Allah'ın kitaplarına iman etmek, Allah'ın rasullerine iman etmek, ahiret gününe iman etmek ve hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. Bunun Allah'ın kitabından delili Bakara suresinin 188. ayeti kerimesidir. Yüce Allah Tebarek ve Teala diyor ki, <gülüyor> Leysel birr de <gülüyor> a ntuwlu vujukum qibla al-Mashriq ve al-Maghrib. İl ik. Yuzlerin zdo ve ya bir men zda yildir. Ve lakin birr men amen bilahi. Ve yom alahe ve al-malaiket ve al nabiyin Anjak gerçek iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara. ...ve nebilere iman eden kişinin... ...ortaya koyduğu iştir. Nebi sallallahu aleyhi kaç? 177. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de... ...Cibril aleyhisselamın... ...kendisine sorması üzerine... ...imanı bu esaslarla tarif etti. Cibril ona... ...ya Muhammed... ...akbirni anil iman diye sordu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...iman nedir bana haber ver dedi... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el imanu iman, En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi buyurdu İman Allah'a iman etmendir onun meleklerine kitaplarına rasullerine, ahiret gününe ve hayır ve şerr ile kadere iman etmendir dedi. Ehli sünnet ve cemaat Bu altı esasın imanın rükünleri olduğunda söz birliği icma ettiler. Bu asıllardan herhangi birisini inkar eden, herhangi birisine kafirlik eden tümüne kafirlik etmiştir ve mümin vasfını elde edemez. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk. 2-2 <gülüyor> wheelet. <gülüyor>